En son Reca'da kaldık. Evet, müellif Rahimullah'ın verdiği örneklerden bir tanesi de Reca. Reca'da kalbi ameller arasında yer almakta. Ulemalar diyor ki, alimler diyor ki, bu iki rükün, yani dikkat edersen Reca'dan önce havfı saydı. Diyorlar ki işte bu iki tanesi, bu iki ibadet, yani havf ve reca. Bu iki rükün, havf raca, olmadıkça ibadet sahi olmaz diyorlar. İbadet sahi olmaz. Bu ikisi olmazsa olmaz. Hani biz örnek verdik ya ibadete korku, tazim olacak. Değil mi? Hı. Ve olacak. Bunlar olacak. Allah Azze ve Celle'nin ummak zorundayız biz. Ve alimler bir şey dikkat ediyor diyor ki ikisinin mütevazin yani eşit derecede olması gerekir. Şimdi bazı haller müstesna. Bazen korku ayuka çıkabilir Bazen tam tersi. Mahalle göre bu değişir ama aslen ikisinin eşit olması lazım diyor alimler. Ve burada çok önemli bir yer getiriyorlar. Diyorlar ki mürcieler reca kısmına ağırlık verdikleri için helak oldular hariciler de خوف kısmına yani korku kısmına ağırlık verdikleri için bu onları helak etti. Buraya tekrarlıyorum burası önemli. Alimler diyorlar ki korku ve ümidin yani reca ummak ümit etmek. Korku ve ümid etmenin, ummanın eşit olması gerekir kulda. Müminde tevhid ehli olan birisinde korku vereceğinin eşit olması gerekir. İkisinden bir tanesinin ağır basması Kişiyi helaka götürür. Bunu örnek olarak diyorlar ki mürciyeler. Mürciyelerde reca kısmı ağırlık bastığı için bu onları helak etti. Yani nasıl? Hep Allah'tan ümit etme, umma ile alakalı nasları, delilleri hep gündemde tuttular. Hep onu ön plana aldılar. Hep onunla iştigal etmeye çalıştılar. Hep bununla amel ettiler. İşte Allah kim la ilahe illallah derse cennete girer. İşte kalbimizde zerre kadar da iman olsa sonuçta cennete gireceğiz. Herkes eşit derecede mümindir vesaire vesaire vesaire bu tip şeylerle. Yani hep böyle müjdeleyici. hep böyle müjdeleyici. Cennete sokucu. Bu tip nasır ön planda tutular. Allah'ın affediciliği ile alakalı vesaire. Hep bunları ön planda tuttular ve bu kendilerini Kendilerini Bazı noktalarda vurdum duymazlığa umursamamazla itti Bu tip naslar Ve ondan sonra e, Günah işlemekte pek sıkıntı çekmedi bunlar Pek kalpleri sıkıntı duymadı bunların Veya Günah iş, işleyenlere karşı pek buğzları olmadı Nasıl hepsi mümin oldukları için Eşit derecede Pek bir bu, buğzları olmadı Ve bu kendilerini ne yaptı Herak ettiler herkese imanda eşit derecede tuttular Herkesin aynı derecede olduğunu söylediler. Herkesin kim ne yaparsa yapsın küfür işlemedikçe direkmen cennete girecekleri tipinde söylemlerle helak etti bu onları. Bu kendilerini helak etti. Tamam. Hariciler de tam tersi. Hep azarlayıcı tehdit içeren azaba götürecek Azap sebebi olan vesaire Bu tür nasları plan, ön planda tuttular, gündemde tuttular. Hayatlarında bunlarla iştigal ettiler. Bu türlü naslarla hep amel ettiler. Diğer tarafı boş bıraktılar. Yani müjdeleyici nasları boş bıraktılar. İşte o da kafir, bu da kafir. İşte en ufak bir insan bir şey yapsın, bir büyük günah işlesin. Mesela hemen bu da kafir vesaire. İmandan çıkmıştır. İşte işte mutezilelere göre el menzileti ve el iki yol arasında bir yol edilmiştir. Küfürle iman arasında vesaire. Bu da kendilerini ne yaptı? Helak ettiler. Hatta kendilerini bile kafir görmeye başladılar bazı bazıları ve bu da kendilerini ne yaptı? Helak etti. Bundan dolayı ayınlar diyor ki, hauf ve raca iki rükündür. Olmazsa olmazdır ve eşit derecede olmak zorunda. Ancak işte dediğim gibi başta bazı haller müstesna orada korku ağır basabilir. Mesela alimler diyor ki kişi hasta olduğu zaman reca kısmı biraz ağır basabilir. O, o hatta o kısmı biraz daha çok düşünsün. Daha çok yani Allah azze ve celle işte şifayı verendir. Allah azze ve celle inşallah benim günahlarımı bununla ne yapıyor? Bu verdiği hastalık da günahlarıma kefaret kılıyor vesaire. Bu tip bu tip şeylerle reca kısmı ağır basılabilir. Bu özel haller için. Veyahut tam tersi bakalım. Kişi çok rahatlıkta, maddi olsun çok rahatlıkta, herhangi bir sıkıntısı yok vesaire. Kalbi de hep huzurlu vesaire. Burada biraz korku noktası ağır basabilir. İşte Allah Azze ve Celle bunu her an elimden alabilir. Allah Azze ve Celle her şey kadirdir. Ben günah işlersem Allah Azze ve Celle bunu elimden alabilir beni. Ters, halimi şu anki halimi ters çevirebilir tipinde şeylerle e, korku kısmı ağır basabilir. Özel haller müstesna bunun dışında hauf ve reca eşit olmak zorunda. Çünkü Allah onlardan müminlerden bahsederken onların korkuyla ve ümitle beraber Allah'a ibadet ettiklerini söyler naslarda. Şimdi bunlar geleceklerde inşallah. Tamam? O yüzden alimler diyorlar ki Kavf ve reca yani korkuyla ümit bir kuşun iki kanadı gibidir. Bak burası çok önemli. Yani normal hissi şeylerden veya yaşantımızda, sosyal yaşantımızda müşahede ettiğimiz şeylerden bir örnek veriyorlar. Bu örnek tam mütehakkik bir örnek. O kadar güzel bir örnek ki yani tam ee, kastı beyan ediyor. Tam böyle meramınızı anlatan bir örnekle geliyorlar. Diyorlar ki bir kuşu düşünün. Khauf ve reca bir kuşun iki kanadı gibidir. Herhangi herhangi kanadından bir tanesini biraz daha fazla çırparsa ne olur kuş yalpalanır. Yani böyle savrulur, bir yere çakılır, düşer vesaire. Kuş kanadını eşit derecede çırpmak zorunda düzgün uçabilmesi için. O yüzden khauf ve reca da aynı bu şekilde. Eşit derecede hareket etmek zorunda. Eğer havf ağırlık basarsa korkudan dolayı bu seni helak eder. Herkesi kafir görürsün. Kendin ben işte kurtulamayacağım kesin cehenneme gireceğim deyip ümitsizliğe kapılırsın ki bu müminlerin vasıflarının zıttıdır Kur'an'da geçen ümitsizliğe kapılmak. Eğer reca kısmı ağırlık basarsa ben nasılsa kurtuldum deyip her şeyde tembellik, vurdum duymazlık, umursamamazlık yaparsın. Bu da kişiyi ne yapar? Helaka götürür, ta ki böylece herkes nasılsa cennetlik deyip harama korkusuzca düşmeyi, sıkıntı düşmeden haramlarla iştigal etmeyi gerektirir bunların hepsi. Bundan dolayı alimler diyor ki bunların mutlaka eşit olmak zorunda ancak bazı istisnalar hariç. Ancak bazı istisnalar hariç. Burayı anladık inşallah. Yani İbnü Kayyim veya İbn-i Seyyidi Rahimullah. Hakuk etmek lazım yani. allah var. Alam. Evet. Sonra müellif Rahimullah şöyle devam ediyor. İbadet çeşitlerini anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar kalbi ibadetler olduğu için yani insan da etkiliyor ki tabi bunları manasını insan kendi zihninde tahakkuk edip manalarını ve bunların aralarındaki farkı kişi iyi anladığı zaman ahe hakikaten o zaman nasları daha iyi fıkhediyor. Yani o yüzden bunlara dikkat ederim tamam mı? bu Halim'in söylediği şeyleri, tefsirlerini. Çünkü bunlar ka kalbi ibadet olduğu için kalbi ibadetlerin hepsi bir noktaya döndüğü için ki bu da kalptir. Aralarındaki ince farkı istemek çok ilmi, dakik, tefekkür isteyen, tasavvur isteyen bir mevzu. Tamam. Sonra müellif rahim Allah şöyle devam ediyor. Reca'dan sonra ve tevekkül İbadet işlerinden bir tanesi tevekkül. Alimler tevekkülü şeyle tarif ederler. huvel i'timâdu alallâhi ma'athikati bihi ma'al-akhzi bil-esbâb ve bil yani bu lafızlarla yani tevekkül ve İtaatimadu ala Allah ma asekte Yani Allah Azze ve Celle güvenerek, Allah Azze ve Celle güvenerek, sağlam bir şekilde güvenerek ona itimat etmek. Ve alakzu bil esbab ve alakzu bil esbab sebeplere sarılarak. Yani sebeplerle sebeplere sarılma ile beraber Allah Azze ve Celle'ye sağlam bir şekilde güvenmek, tevekkül budur Değil mi? Tevekkül, alimler diyorlar ki hiçbir zaman sebeplere sarılmaya engel değildir. Bak, tevekkül hiçbir zaman sebeplere sarılmaya engel değildir. Bilakis kişinin sebepleri iptal etmesi caiz değildir, diyor alimler. Tamam Bilakis kişinin sebepleri önemsememesi, iptal etmesi, sebeplere sarılmaması, almaması caiz değildir. Bu dinin hilafına bir şeydir. Bu Dinin hilafına bir şeydir. Din sebeplere sarılmayı emreder. Ama itimat etmemeyi ona bağlanmamaya emretmiştir. Din sebeplere sarılmayı emreder. Emrediyor. Ama o sarıldığın sebebe bağlanmamayı. O sebebin bizzat kendisine güvenmemeyi emreder. Bunların ikisi ayrı ayrı şeylerdir. Tamam mı? Burayı anladık inşallah. Sebebe sarılacaksın ama sebebin kendisine güvenmeyeceğim, tamam? Nasıl bir örnek mesela Nebi Soselim'in örnek mesela ne verebilir? Mesela Okçular Tepe'si. Ne düşün? Nebi Soselim Allah'a zevceleye tevekkül ederek çıkmıştır. Çünkü Nebi Soselim hiçbir amel, hiçbir Allah yolunda bir işi olmasın ki burada ne yapsın Allah'a tevekkül etmiş olmasın. Bunda herhangi bir sorun yok. Cihad da Allah Azze ve Celle'nin emrettiği en faziletli ibadetler arasında. Nebi Aleyhi ve ashabı da cihada çıkarken Allah'a bunlar tevekkül ettiler çıktılar. Uhud'a gittiklerinde savaş kızıştı vesaire. Nebi S.A.V. okçular tepesine yerleştirdi. Bu okçuları. Tabi şüphesiz ki Nebi S.A.V. bunları okçuları yerleştirirken Allah'a tevekkür etti. Yani savaşta Allah'a tevekkül etti ancak... Savaşı kazanmak için değil mi? Vesilelere sayıldı, sebeplere sayıldı. Bu sebeplerden bir tanesi de savaş taktiğiydi, planıydı. Bu da okçular tepesine yerleşmek. Eğer sen yerleştirdiğin okçulara güvenip de işte savaş savaş ancak bunların elinde veya bunlar gitmezse ancak biz veya evet bunlar gitmezse ancak biz kazanırız veya bizim savaşımızın kazanı kazanılıp kazanılmaması bu e okçuların e tepede başarılı bir şekilde hareket etmesine bağlı tipinde inanırsan, işte bu tevekküle zarar veren şey. Ama savaşı kazandıran veya kaybettiren Allah Azze ve Celle, nasip edecek olan Allah Azze ve Celle, o, dile, o dilemezse biz 100 bin kişi de olsak kazanamayız. Ama o dilerse biz 10 kişi de olsak kazanırız. Şeklinde tevekkül Allah'a olursa, ama Allah Azze ve Celle aynı şekilde nebi, sasırı mı, nasıl da var, harp aldatmadır. Harp taktiktir. Harp plandır şeklindeki nasları da var. Nebi Sallallahu Aleyhi gelen. Bu naslara binaen ki bunun ismi direk ismi sebeptir. Bu sebeplere binaen ben de o zaman her ne kadar Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ediyorsam kalbim her ne kadar ona bağlı da olsa e Allah Azze ve Celle'den bana gelen başka bir nahi, vahiy var. Bu vahiy de savaşın plan, savaşın taktik olduğuyla alakalı. Bu taktik gereği ben de bu okçuları tepeye yerleştiriyorum. Ve bunları tevekkülüm gereği ne yapıyorum? Araya vesile koyuyorum. Yani sebep koyuyorum. Tevekkülümün gereği. Tamam bu şekilde tevekkül, tevh tevhidi tevekkül budur. Ancak gör gördüğün gibi yani sebeplere bağlansaydın, yani orada mesela sebeplere bağlansaydın ne olacaktı? Şimdi okçular indi. Bak bağlandığın sebep değil mi? Bağlandığın sebep e, sağlam bir kulp olmadı o an için. Anlatabiliyor muyum? Sağlam bir şey olmadı. Yani demek ki kişi Allah'a güvenecek, tevekkül edecek. Bundan sonraki kısmı Allah Azze ve Celle'nin imtihanına, kaderine vesaire buna bağlı. Tamam mı? Şüphesiz ki Şüphesiz ki Nebi Sallallahu Aleyhi Allah'a tevekkül etti. Ama bak sebeplere sarılmayı ne yaptı? İhmal etmedi, boş bırakmadı. Sebeplere sarıldı. Sen Allah'a tevekkül ettikten sonra, sebeplere sarıldıktan sonra artık gerisi kime bağlı? Allah'a. Yani bu şeye benzer. Mesela rızkı veren Allah mı? Rızkı veren Allah. Köpek beslemek haram mı? Bak şimdi diyeceksin ne alaka? Köpek beslemek haram mı? Haram. Naslarda var. Kim köpek beslerse her gün amelinden iki karat eksilir. Rızkı veren Allah mı? Allah köpek beslemek haram mı? Haram. Hem de sağlam bir haram yani. Evet. Tamam? Mı? He. Ama buna rağmen böyle haram olan bir şey çoban için koyunlarını koruma adına caiz olmuştur. Köpek aslen haram olmasına da. kaptan yaladım yedi kere yıkıyorsun. Hangi necaseti yedi kere yıkıyorsun? Domuzdaki ihtilaf hariç. Değil mi? Hangi şeyde kolay kolay amelinden iki karat eksiliyor? Değil mi? Hangi şeylerin, e, me meleklerin eve girmemesi, ondan sonra köpeğin alışının satışının haram olması vesaire. Yani kolay kolay bir, e, sen bana bir şey gösterebilir misin? Bu kadar şey kendisinde birikmiş. Almak satmak haram. Eve melek girmiyor ondan dolayı. Yaladığı zaman kabını yedi kere yıkıyorsun. Vesaire vesaire. Ama buna rağmen geldi. Ne? Çobanlara serbest. Yani çobanlara serbest. Rızkı veren Allah mı? Allah. Allah. Ama buna rağmen rızkı veren Allah böyle haram pis necis olan bir normalde köpeği o rızka dahi senin rızka dahi ki çoban için en büyük rızıktır o koyunları değil mi? Orada caiz kılmıştır mı? Bütün bu naslar şuna delalettir. Halbuki bu adam çoban ne yapabilirdi? Ben Allah'a tevekkül ediyorum. Rızkı veren kim? Allah. Ben ne için? Çoban köpeği besleyeyim ki. Ama gel gör ki haram olan köpeği, beslenilmesi aslan haram olan köpeği, Allah dahi helal kılmıştır. O çoban için. Tamam O yüzden alimler diyorlar ki, el-ehtimâdu ala sebebi şirkun, sebebe güvenmek, Bak sebeplere güvenmek yani senin tevekkül ettiğin olayda sebeplere güvenmek tevekkül ettiğin olayda sen bazı sebepler kullanırsın. İşte bu sebeplere itimad etmek şirktir diyorlar alimler. ve ta'tilu sebebi qadhun fi'ş-şer'i vel Sebepleri sebeplere itimad etmek, sebeplerin kendisine güvenmek şirktir. Sebepleri iptal etmek ise hem aklen hem de dinen hem aklen hem de dinen uygun olmayan bir şeyler. O zaman iki noktası var bunun. Bir sebeplere sarılma, iki sebeplere tatil etme. Pardon, bir sebeplere güvenme, iki sebeple tatil etme, iptal etme. O yüzden alimler diyorlar ki el-etimadu ale's-sebebi şirkun. Şirke, sarıl, şirke sarılmak demiyor. Dikkat et. Şirke güvenmek, şirke itimat etmek, küf, e, şey, sebep, sebebe itimat etmek, sebebe güvenmek şirktir. Ve ta'tilu sebep, Sebebi iptal etmek ise, yani sebep edinmemek ise, değil mi? Kaduhun fiş şer'i vel akıl. Ya aklen ve şer'an kötü bir şeydir bu yani. Tamam Burayı da anladık inşallah. Bu aynı şeye benzer işte. Evinin evinin kapısını kilitle ondan sonra Allah'a tevekkül et. Atını bağla ondan sonra ne yap? Allah'a tevekkül O O yüzden din sebeplere sarılmayı emretmiştir. Birçok yerde sebeplere sarılmak nedir? farzı ayındır, farzı ayındır, tamam mı? Yerine göre farzı kifayedir vesaire. Tamam? Mı? Yani şöyle bir topluluk şöyle diyemez. Biz yerimizde oturalım. Mümin kâfirler bize saldırsın. Allah dilerse zaten hepsi ölecek. Biz oturalım yerimizde, evde bekleyelim. Onlar girsin ülkeye. Evleri talan etsinler. Hatta evimize girerken bize kılıç çekerken de biz uzanalım şöyle. Yani nasılsa isterse, değil mi? Allah onu öldürecek. Değil mi? Allah demiyor mu siz iman edip salih amel işlerseniz yeryüzünün halifesi kılacağız. E biz de şimdi bu mahalle veya bu köy veya bu şehir hepimiz salih amel işliyoruz. Değil mi? Mesela sahabelerin dönemini düşünün salih amel işliyoruz. E Allah dilerse, Allah da Kur'an'a diyor ki biz sizi iman edip salih amel işlerseniz yeryüzünün ne yapacağız? Sizi halifesi kılacağız. O zaman kafirler şehre girse, odamızı açsa, kapıyı da kırsa biz uzanalım kılıcı da çekse üzerimize doğru. Uzanalım çünkü biz iman ediyoruz. Selamet istiyoruz. Allah dilerse bizi yer üzünün kılacak. Biz hiç karışmayalım olaya. Anladın mı? Ama sen ne yapacaksın? Sebebe sarılacaksın. Nedir o sebep? Ayağa kalkacaksın. Eline kılıcını alacaksın. Bak bunların hepsi sebep. Kafire doğru saldıracaksın. İşte bunların hepsi sebep. Anladın mı? O yüzden bu bazı kişilerin ki bunlar aşırı sofilerin, bu türlü söylemlerinin hepsi batıl. Mesela bunlar tevekkülü bazı noktaları öyle yanlış anlamışlar ki, öyle yanlış anlamışlar ki bu onları helaka kadar götürmüştür. Tamam? O yüzden kalbi amellere çok dikkat etmek lazım. Evet, devam ediyoruz Ve bu amellerden bir tanesi de er-ragbetu. Ar ar arzu etmek diyelim bunu. Türkçe olarak arzu etmek diye çevirelim. Allahu alem en güzel karşılığı bu olsa gerek. Peki rağbet nedir akı? İlabet nedir? Muhabbetul vusul, alimler şöyle tarif ederler. Muhabbetul vusul ila şeyil mahbub. Muhabbetul vusul. Yani sevilen şeye ulaşmayı istemek. Ulaşmayı talep etmek, ulaşmayı sevmek. <gülüyor> yani sevilen şeyi bak şimdi Sevilen şeye ulaşmayı sevmek, sevilen şeye ulaşmayı sevmek, sevilen şeye ulaşmayı talep etmek, sevilen şeye ulaşmayı istemek. Bu türlü tabirlerle anlatabiliriz inşallah. Tamam mı? Bak şimdi neden diyoruz bunlar? Bunlar çok önemli. Şimdi bak, burayı dinle inşallah. Burası çok önemli. Çok faydası olacak sana. Çünkü bak hakikaten bu türlü malumatlar bizim alimlerimiz bunları veriyorlar, ders alakalarında, alimler anlatıyorlar kitaplarında. Bu türlü malumatı bulmak çok zordur. Ve fukh hakikaten çok e, kolay değildir bazı noktalarda. Eğer bunları alimlerden anlamadığın müddetçe, burayı çok dikkat edeceksin. Bak şimdi, Allah, Kur'an'da bakıyorsun bir ayette diyor ki, bana dua edin. Veya bir ayette diyor ki, onlar Rablerine dua ederler. Tamam mı? Övgüsü yakında. Ne, neyi zikrediyor Allah ayetlerde? Dua. O zaman duanın ne olduğunu biz anlamamız lazım ki Allah bize ne anlatıyor? Anlayalım. Duayı anlattık. Bunlar biraz daha tavsili gelecek ileride. Reca. Al, Allah müminleri överken, müminlerden bahsederken onların reca ettiklerini anlatıyor. Reca nedir? Anlattık. Yine Allah Azze ve Celle imanın şartı olarak kimi yerde tevekkülden bahsediyor. İmanın şartı olarak. Kim yerde e, övgüsü yakında Tevekkülden bahsediyor. Tevekkül nedir? Nedir bunun manası? Anlatabiliyor muyum? Yine başka bir ayette bakıyorsun. Allah müminleri övgüsü yakında vesaire rag onların ragbet ettiklerinden bahsediyor. Başka yerde huşu ettiklerinden bahsediyor. Başka yerde haşi ettiklerinden bahsediyor. Mesela sen şimdi ile havufa baktığın zaman müallerde aynı görürsün. Çevirsini. Anlatabiliyor muyum? Mesela e, ragbetle reca'ya baktığın zaman ikisini aynı görebilirsin tercümelerde. E bunların ama şöyle bir şey vardır ki bu mutekarırıdır usulde. Hiçbir Kur'an'da ayrı ayrı kelime yok ki eşit, eş anlamlı olmasın. Türkçe'de bulursun. Al, kır, al kırmızı lafızları nedir? Aynıdır. Ayrıdır. Manaları aynıdır. Ama Kur'an'da böyle bir şey yok'a yakın. Tamam? Yok sayılır yani. Yani hiçbir ayrı lafız olmasın ki mutlaka arasında ufak da olsa, ince de olsa bir fark vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kelamı o kadar mükemmeldir ki, eksiksizdir ki, kamildir ki, hiçbir ayrı kelime kullanmış olmasın ki mutlaka onda farklı bir, mutlaka bir mana, ziyade bir mana içeriyor ki onu kullanmış. Aksi halde bu kelamda kemaliyete delalet de etmez yani. Tamam mı? İbnu Teymiyye'nin Mukaddimet e, usulü de zikrettiği gibi hiçbir kelime yok ki ayrı ayrı lafızlar mutlaka aralarında bir fark olmuş olmasın. Tamam? Şimdi bunları anladıktan sonra bakak. Dedi ki ibadet çeşitlerini örnek verirken dedi ki dua. Sonra dedi ki havf Havfa dedik ki korku. Ama onu anlattık. Tamam? Ondan sonra dedi ki reca. Recaya ne dedik biz? Anlattık onu. Recayı anlattık. Dedik ki unmak dedik. Şimdi bunların tefsiri birazdan gelecek daha da tavsiyeli şekilde. Sonra dedik ki tevekkül. Ha? Tevekkül. Sonra dedik ki rağbet. E şimdi Allah bize Kur'an'da duadan bahsediyor. Kur'an'da havftan bahsediyor. Reca'dan bahsediyor. Tevekkülden bahsediyor. rağbetten de bahsediyor. Bunları bilmemiz lazım ki Allah bize ne diyor anlayalım. Şimdi bunlardan bir tanesi dedik ki reca sonra dedik ki tevekkül sonra dedik ki rağbet. Reca'ya ne dedik biz? Recai dedi ki ummak Değil mi? Recai ki ummak Ragbete Arzu etmek Ne fark var arasında Yani birisi tutar şeyi de çevirebilir bunları. Ragbete de ummak Diye çevirebilir ya yani ummak arzu etmek Şimdi bak İşte bunlar işte o yüzden ne dedim ben Geçen dersin bunlar ilmin en ilm Meselelerin artık en ilmi en dakik En şey mevzuları Sen imamın arkasından namaz kılıyorsun İmam bir ayet okuyor Reca ile alakalı. Müminlerin özelliklerinden veya müminleri anlatırken veya müminlerin sıfatlarını, vasıflarını anlatırken reca ettiklerini söylüyor. Bütün ayetler gelecek. Bilal derslerde. Şimdi müellif ne yaptı? Bir sürü dua çeşidi saymadı mı? Bu dua çeşitlerini biz tefsirini bitirdikten sonra müellif her dua çeşidine bir tane ayet getirecek. Bazen bir ayet bir hadis getirecek. Müellif bu kadar dakik, ilmi, alim bir insan yani. Tamam İmamın arkasında namaz kıldığını sen yani. Reca diyecek bir sonraki ayette rağbet diyecek e Sen de şunu biliyorsun ki hiçbir kelime yok ki Mutlaka aralarında manada fark var Sen bu manayı Hadi git Resulullah'tan bul Rahbet bu demek reca bu demek Nereden bulacağım Din böyle bir şey istemiyor zaten bize Anlatabiliyor muyum Çünkü Kur'an da tek başına bir nas Sünnet de tek başına bir nas Bazen Kur'an'ın bazı ayetleri Resul'den mutlak olarak Ne ister Tefsir ister. Bazen de tefsir istemesi şartiyeti söz konusu değildir bazı ayetler için. Tamam mı? Bazen de nedir? Söz konusu değildir. Anlatabiliyor muyum? Mesela Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmesi. Resul anlatmasa bile bize naslarda o ayet tek başına bizim için nedir? Delildir Allah'ın arşa istiva ettiğine dair. Allah, Allah'tan başka ilah yoktur. Resul bize anlatmasa bile, evet bu ayet delaletler, Allah'tan başka ilah yoktur. Namaz farz kılınmıştır. Resul demese bile namaz farz kılınmıştır. O ayet bizim için ne? Namaz farz kılınmıştır'a değildir. Heh, kaç vakit? İşte bak orada Resul'e ihtiyaç var. Veya nasıl kılınacağız? İşte orada Resul'e ihtiyaç var. Tamam mı? Bunun gibi. Şimdi Allah Azze ve Celle bize hitap ediyor. Bir sürü ayette, Çeşitli lafızlarla kalbi ameller hakkında bize hitapta bulunuyor Yani tabiri caizse bizi muhatap alıyor Yani bize yöneltiyor hitabı Resulün vasıtasıyla Ve yönelttiği hitaplar içinde bu türlü ibareler var Tamam <gülüyor> O yüzden şimdi bunların aralarındaki fark bunları biraz açacağız inşallah Şimdi ibadet çeşitlerinden bir tanesi dedik ki ragbet Ragbete ne dedik muhabbet huli ile şey il mahbup rabet şu demek sevilen şeyi ulaşmayı istemek talep etmek dilemek sevmek tamam Peki ah, Recanney şimdi Rerica alimler şöyle tarif eder bu tavaku un mahbu a ayetin vanniyetin o malume bu ve tabmah bu ale ayetinzan niyetin Zannî veya malum olan bir alamet sebebi ile istenilen, hoşlanılan şeyi beklemektir. Yani zannî olan bir şey veya malum olan bir alamet var. Tamam mı? Bu sebeple istenilen bir şey var, hoşlanılan bir şey var, onu bekliyorsun. Bak şimdi senin istediğim bir şey var. Dikkat et. Bu Reca'nın tarifi. Şimdi biz Reca'ya anlattık ama dikkat edersen yine döndük Reca'ya. Rahbeti anlatırken yine Reca'yı anlatıyoruz. Neden? Çünkü Rahbet Reca birbirine benziyor. Ayırt etmek lazım. Nasıl ayırt edilir? Bak şimdi. Şimdi bunlar anlatırken insan yoruyor tabii. Yani bunları alimlerimiz anlatmış. Heh? Ya alamet var. Bu alamet sebebiyle Hoşlanılan şeyi bekliyorsun. İşte Reca budur. Umuyorsun. Beklenilen şey sana gelmesini umuyorsun. Bak şimdi şöyle düşün. Bir şey talep ediyorsun. Bir şey istiyorsun. Arzu ediyorsun. Tamam mı? Bir şey istiyorsun. Arzu ediyorsun. Talep ediyorsun. Ama bazı alametler var. Bazı alametler var. Bu alametler sana o şeyi ulaşacağını veya senin o şeye ulaşacağını gösteriyor. İster bu alamet zannî bir alamet olsun, ister malum bir alamet olsun. Tamam? Yani mesela ne gibi? Çok sevdiğim bir insan var. Çok sevdiğim bir insan var. Onun buraya gelmesini bekliyorsun. Yani onun gelmesini bekliyorsun. Ama bir yerden duydun ki, bir yerden duydun ki o birazdan ihtimalen arabasıyla gelebilirmiş. Birden içine ne düştü? Bir böyle, e, bunun içine ne rica diyoruz da şimdi ona rica demeyelim anlattığımız için. İçine böyle bir sevinç vesaire buna benzer bir duygu oluştu içinde o gelecek diye. Şimdi, peki az önce beklemiyordun onun geleceğini. Şimdi neden bekliyorsun onun geleceğini? Çünkü birisi sana haber verdi bu arabayla gelecek diye tamam mı arabayla gelecek diye sana haber verdi ve sana haber veren kişi ne dedi ihtimalen bu insan birazdan arabayla gelecek işte senin onu beklemen ismi recadır çünkü sana bir zanni bir alamet geldi nedir o zanni bir alamet bir tane arkadaşın sana ihtimali bir haber vermesi bu alametten dolayı senin onun gelmesini bekleme olayın recadır, ummaktır. Yani şu an reca diyorsun onun gelmesini, yani umuyorsun. Önceden ümidini kesmiştim belki, değil mi? Çok uzaktaydı veya öldü zannediyordum. Her şey olabilir, anlatabiliyor muyum? Veya felçliydi, sen de felçlisin, birbirinize kavuşamıyorsunuz. Yani her türlü örnek verebilirsin. Veya malum bir alamet, malum bir alamet. Malum bir alamet de kesin şeylerle olur. Mesela ne gibi? İşte Allah'ın işte Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in be, belirtti işte gibi e, yani müminler ne? Cennete girecek. Değil mi? Müminler cennete girecek. Senin de bunu beklemenin ismi nedir? Malum bir delil var burada. O da ne? Kur'an-Sünnetten nas. İşte böyle cenneti bu delilden dolayı işte ben de iman ettim. Amel de ediyorum. Salih amel de. İnşallah cennete gireceğim. Bunun beklentisinin ismi nedir? Reca. Yani senin bekleyeceğin şeyle alakalı gelen alamet ister malum bir alamet olsun ister zannî bir alamet olsun. Önemli değil. Tamam. O yüzden diyoruz ki zannî veya malum olan herhangi bir alamet sebebiyle hoşlanılan şeyi beklemenin ismi Reca'dır. Ahi. Peki iyi de Rahbet ne o zaman? Şimdi Allahu alem. Türkçede bile ben çok güzel e, yani çok böyle o ince arasındaki farkı şu kelimelerin verdiğini zannediyorum Allahu alem. Şimdi recaya biz ummak dedik, rabete biz arzu etmek dedik. Allahu alem bunların ikisi çok güzel tercüme. Neden bak şimdi kakı? Reca'ya baktığımızda şey e, rağbete baktığımızda manasını. sonra ikisini reca ile Türkçe Türkçe'ye çevirdiğimizde ince düşünürsek arası, arada fark var. Önce sana şunu, şunu söyleyeyim bakayım sen anlayacak mısın? Bir düşün bak umma ile ummak ile. Um, Recanın karşılığı ne dedik Türkçe'de? Ummak diyelim dedik değil mi? Ve buna çok güzel bir tercüme dedik inşallah. Rağbetin karş, karşılığında ne dedik? arzu etmek. Şimdi bak ahi, ummak ile arzu etmek arasında ne gibi bir fark var? Türkçe olarak düşündüğün zaman bir fark görebiliyor musun? Var aslında. Bak şöyle düşünsen rabette biraz daha rağbet bir üst seviye sanki. Değil mi? Bir şey umarsın belki ama hani ummanla kalır. Ama arzu etmek, arzu etmek dikkat et. Arzu etmek peşinden neyi sürükler? bir şey gayret göstermeni, çaba etmeni. Çünkü insan arzu ettiği şeye ne der? Şey, arzu ettiği şey için ne yapar? Hayatında mücadele eder. Değil mi? Yani kişi ilim talebesi olmak ister. Bir insan ilim talebesi olacaksa, olmak isteyecekse, atıyorum mesela. Sabah namazından sonra o adam uyuyorsa unutacak ilim talebesi. Eğer hakiki şekilde ilim talebesi olmak istiyorsa sabah namazından sonra uyumayacak. işte bunun ismi rağbet'tir. Tamam mı? Yani rağbet nedir? Rağbet nedir? Rabet peşinden neyi sürükleyendir? Ameli sürükleyen. Bak şimdi, dikkat et. İbnül-Kayyim rahimullah nasıl anlatıyor? Diyor ki, rabet ile reca arasındaki fark, reca tamahptir diyor. Yani ummaktır. Bak şimdi, reca ta, er, diyor ki, el er reca'u tamun reca bir tamahptir neymiş? Tamam. Tama ne demek? Ummak. Reca bir ummaktır. Bak aghi. Şimdi şöyle diyeyim. Diyelim ki bir şey var. Sen onu istiyorsun. Ama kazanmak için hiçbir çaba göstermiyorsun. Bu ona istemek denir mi? Evet, istemek denir. Zayıf bir istemek de olsa veya makul olmayan hani bir istemek de olsa bunu istemek denir, değil mi? Düşün ki biz mesela nice insanlar görüyoruz. Tembel çalışmıyor ama adam e, para, para, parası olmasını istiyor değil mi? Hiç çalışmadığı halde. Yani kişi ulaşacağı şeye hiç çaba göstermese de elde etmek için o adam isteyebilir. Hı. O yüzden reca sadece istemekten ibarettir. Bak. Reca, neden ibarettir? İstemekten ibaret, ibarettir. O yüzden İbni Kayyum diyor ki -Raca u tam reca Tamattir. وَالرَّغْبَتُ رَغْبَت ise talebun, talep etmektir talepte daha çok ne vardır ahi? istenilen şeyin talep ettiğin şeyin peşinde koşma vardır tamam mı? mesela şunu örnek veriyorum mesela diyor ki kim cennete girmeyi umuyorsa yani ben bugün en pahası hiçbir amel istemeyen bir insanda cennete girmeyi istiyor mu? İstiyor. Heh. Ama bu herhangi bir çaba gösteriyor mu? Göstermiyor. İşte onun cenneti iste istemesine ne denir? Reca denir. Tamam mı? Ama kim cenneti isterken onu kazanmak için salih amel işlerse onun yaptığına ne denir? Rahbet denir. O zaman reca sade bir ummaktan ibarettir. Rahbet ise ummayla beraber ile beraber bu um, umduğun şeyi elde etmek için bir çabayı gerektiren şeyin ismidir. O yüzden kim cenneti mücerrel olarak istemeyle yetinirse bu insan cenneti reca ediyordur, umuyordur. Kim cenneti istemeyle beraber onu elde etmek için salih amel işliyorsa işte o adam cennete rağbet ediyordur. O yüzden her rağbet Reca'dır. Ama her reca rağbet değildir. Anladık? Çünkü rağbet eden bir insan içinde neyi barındırıyor? İki şeyi. Hem o şeyi ummayı hem de peşinde koşmayı. O yüzden her rağbet nedir? Reca'dır. Ha. Ama her reca rağbet değildir. E şimdi ahi neden Allah'tan en çok alimler korkar? E sen imamın arkasında namaz kıldığın zaman bu manaları bilerek namaz kılman o anki huşu ayrı bir şey. E bu Basit işte böyle. İşte ben meal okudum, anladım her şeyi. Bir de bu şekilde okuyup. E şimdi daha çok anlıyoruz değil mi? Neden alim, en çok Allah'tan alimler korkar? Şimdi daha çok anlıyoruz değil mi? Biz neden bu kadar alimlerimize muhtaçız Hadi bu Nebi Sallallahu Aleyhi bunun bu şekilde tefsirini. Ama onlar varisleri olduğu için Nebi Sallallahu Aleyhi sözlerinden... Lugattan, cümlelerin siyah ve sibakından bu tür istimbatları yapma gücü vermiştir Allah alimlere. Yapmayı nasip etmiştir. Onlar samimi bir şekilde salih amel işleyerek peygamberin yolundan gittiği için Allah onları fakih kılmıştır dinde. İşte fakihlik budur. Eğer fakihlik işte bu o hadisi gördüğün an anlamı olsaydı, bugün kütüb-i sitteyi okuyan her insan fakih olmak zorundaydı. Ama gel gör ki bugün kütüb-i sitteyi 20 kere deviren insanlar dahi, Bakıyorsun doğru düzgün elimden haber olmayan bir sürü insan örnek verebiliyorsun. Tamam. O yüzden Allah alimlerin eriyle anca bizim anlamamızı nasip etmiştir. Anlatabiliyor muyum? Alimlerin vesilesiyle anlamamızı nasip etmiştir. Bu demek değildir bazı şeyleri alimsiz anlayamayacağım. Ama bu genel olarak biz alimlerimize muhtaçız ve her nasıl anlamada ona dönmek zorundasın. O yüzden bugün 3-5 insanları tekfir eden insanı görüyoruz. Yani adam için... Allah'ın şuna kafir demesi, zahiren o veya şu de, şu ayeti şu şekilde anlatması onun için yeter adam. Onun için bütün ümmetin malını, kanını, ırzını, kızını, çolunu, çocuğunu helal sayması onun için yeter. E çünkü ne der bunlar? Miskin insanlar. Dar bir bakış açısıyla, ferasetsiz bir şekilde bakıyorlar mevzulara. Ondan sonra kimi iki nasla, iki nasla alimleri biliyor alimleri hatayla suçlayabiliyor. Kimileri iki nasla, iki üç nasla, beş nasla, on nasla bütün ümmetin kanını, manını, hırzını helal sayabiliyor. Onu kafir, bunu kafir yapabiliyor. Kimi iki üçü nasla bütün hadisleri inkar edebiliyor. Kimi iki üçü nasla İbn-i Teymiye de kim, Ebu Hanife de kim diyebiliyor. Neden? işte bunların hepsi ferahatsizsiz, alimlerden uzak, bakış açısıyla naslara bakıldığı için böyledir. Yani bugün bu tekfircilerin Mesela örnek hangi biri bir alemin ümmetçe kabul edilen bir alemin dizinin dibinde okumuş da ümmete bir miras bırakmış. Ümmeti aydınlatacak bir ilim ortaya koymuş. Yani bugün görüyorsun yani dünkü mahalle serserisi İslam'la tanışıyor. Bu tanıştığı insan belki işte çöpçüyüm, möpçüyü dahi tekfir eden bir insan işte devletle çalışıyor diye. Anlatabiliyor mu? O dünkü çocuk bu dini öğrendikten sonra öğrendiği beş nasla bütün ümmeti anında silebiliyor. İşte bu kadar mis şey miskin bir ortamdayız yani. Bu kadar miskin ortamdayız. O yüzden bazı bazı insanları olduğu hale bırakacaksın. Tamam mı? Allah çünkü biz bunu anlatıyoruz ya bak. Burada şu da devreye giriyor. Allah azze ve celle bütün bunlar mevzuları nasları anlamak tamamıyla Allah'ın ile alakalı. Allah kimin için isterse dinde onu fakih kılar. Men yuredillahi men yuredillahu bihi hayran yufekkihu fiddin. din. Allah dinde kimin için hayır isterse onu ne yapar? Dinde fakih kılar. Dinde ne yapar? Fakih kılar. O yüzden bazı kişiler için de musameh haker olmak lazım. Çünkü hakikaten Allah istemediği zaman o onu anlayamıyor. O mevcuta. O yüzden bu noktada davette sabretmek lazım. Ya yani bu insanlar düzelmiyor. Bu insanlar ben ne yaptım fayda etmiyor değil. Devam edeceksin yani. Devam edeceksin. Kıyamete kadar menhecini, selefin fehmini, selefin anlayışını, alimlere yapışmayı, kafana göre ilim okumamayı anlatacaksın da anlatacaksın. Öğlene kadar anlatacaksın. Şart. O yüzden Muhammed bin Abdülfahat biz bu Risale'yi okuyoruz. E amel etmek zorundayız içindeki hak şeylerle. E en başında ne diyordu? İlim, amel, davet ve sabır. O yüzden davetle beraber bunun sabrını da göstereceğiz inşallah. Tamam O yüzden biz bu türlü nasları duyduğumuzda aradaki farkları ne yapacağız? Anlamamız lazım. Tamam Anlamamız lazım. Çünkü ileride gelecek. Allah rahmet etmekten bahsediyor. Reca etmekten bahsediyor. Tevekkül etmekten bahsediyor vesaire. Tamam. 46 dakika mı oldu? Devam edelim. Ee, rahmet, rahmet ve huşuyu da anlatıp bitirelim inşallah. Diğer ibadet çeşitlerini sayalım. Şimdi şu ana kadar hep kalbi ibadetler geldiği için genelde. O yüzden biraz böyle açmamız gerekiyor tamam. Bunlardan bir tanesi de müellif rahimehullah'ın olan e, dediği rahbe. Rahbe. Rahbet etmek. Rahbet de korkmak akaya. Rahbet de Türkçe karşılığı korkmak. Ama gel şimdi rahbeti korkmak diye çevirdik. Haşye diyor Allah. Haşye'yi de korkma diye çevirdik. Khauf diyor Allah. Mesela Allah, Allah'ta, yaxafun Rabb, yaxafun Rabb'humun fokuhüm. Zavalemalar bu şekildeydi. Onlar üstlerindeki ne? Rablerinden korkarlar. Bak, kafı kullandı. İnne mayyakşallahu min ıbdihil uleme. Allah'tan ancak alimler korkar. E, burada kash kelimesini kullandı. Rahben ve ragabe ayetinde de rahbe kelimesini kullandı. Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle bize rahbeden bahsediyor. Ra, e, haşyeden bahsediyor. Havftan bahsediyor. Ama biz bunların üçünü de diye çeviriyoruz? Korkmak. Korkmak diye çeviriyoruz. Ancak dediğim gibi bunların arasında ne var? Fark, Fark var. Şimdi bak Dedi ki mühelif rahbe. Rahbe ne demek? Âlimler şöyle anlatıyorlar ki: Rahbe hiye'l-khaufu vel -fezah. Korkmak ürkmektir ama el-musmiru lil-harab. Korkmayı, korkma semeresini, pardon, kaçma semeresini sağlayacak bir korkudur. Min el korkulan şeyden. Korkulan şeyden kaçmayı sağlayan, kaçmayı ortaya çıkaran olay olaya rahbe denir. Yani alimler diyorlar ki hiye kaufun mekurunun bil amel. Yani eylemle amelle beraber birlikte olan bir korkudur. Bak şimdi nasıl? Şimdi bir insan sana dese ki ileriden aslan geliyor. Ormanda oturuyoruz. Piknik yapıyoruz. İleriden bir tane aslan geliyor Diyor sana arkadaşın Sadık bir arkadaşın haber veriyor Senin orada Piknikte o sofranın üzerinde oturman Ve hiç aslandan ka Kaçmaman ama kalbin korkuyla dolması Veya korkman Tabi bir korkudur bu Korkman ama kaçmamanın ismi Veya o hayvandan korunmak için Veya sana zarar vermemesi için Bir çaba göstermemenin, göstermemenin ismi nedir Kavftur Korkmak. Havf. Havf'ı biz anlattık değil mi? Bak yine anlatıyoruz. Neden? E çünkü rahve geldi. Arasındaki farkı anlamamız lazım. Havf'ı ilk başlarda anlattık. Bundan önceki dersteydi değil mi? Geçen derste anlattık. E şimdi yine geldi. Rahve geldi ama. E şimdi ona da korkma desek e kıymeti kaldı? Korkma arasında fark var. Şimdi o yüzden Havf'a bir daha dönmüş oluyoruz. Havf Havf Senin bunu duyduktan sonra yani bu aslanın sana saldırmasını duyduktan sonra bunu bildikten sonra içine giren duygunun ismidir mücerret olarak bu şekilde. Ama sen onu duyduktan sonra bak Onu duyduktan sonra sana zarar vermemesi için kaçarsan, ağaca tırmanırsan, araban varsa içine girersen, yani herhangi bir ve eline bir sopa alırsan artık ne yaparsan neye gücün yetiyorsa yani her, bunu bir eyleme dökersen korkunun sonucunu. İşte bunun ismi nedir? Rahbedir. Allah alim Allah müminlerden bahsederken onlar rahbetle ve rahbe ile beraber ne yaparlar? İbadet ettiklerimizi söylüyor. Hı? Ondan umduklarımızı Allah'tan umduğumuzu beyan ediyor. Kendisinden rahbet ve rahbe ile. ve rahbe ile. Umduğumuzu söylüyor Allah Kur'an'da. Müminler Allah'tan umuyorlarmış. Nasıl umuyorlar? Aynı anda kendilerinde rağbet var. Anlattık rağbetin manası. Bir de rahbet var. E nedir bu rağbet? Yani bak şimdi kakaya. Şimdi biz Allah'tan umuyoruz. Rağbet ediyoruz. Rağbeti nasıl anlatmıştık? Bir şeyi umuyorsun ve peşinden koşuyorsun. Mesela salih amel gibi. Değil mi? Peki, rahbet ne? Korkmak. İşte burada bir tane haram var. Ben o harama düşmekten ne yapıyorum? Korkuyorum. Bu korkun ismidir. Ama o harama düşmemek için çaba gösterirsen, he? işte o rahbettir. He? Rahbetli bir şekilde korkmaktır. Tamam mı? Allah'ın inşallah. Hayır, Benimle, rahmetle, rahmetle. Şimdi o naslar gelecek. Nasları tek tek tefsir edeceğiz. O yüzden gelmiyoruz. Bütün bu ibadetler hakkında Muhammed ibn Abdülhuha tek tek ayet, hadis vesaire verecek. Tamam. O zaman onları da yine tefsir edeceğiz. Daha iyi anlayacağız mevzuyu. Tamam. Bu, um, yoksa... He. Hadil. Hava he'si. Hava. Nefes he'si. <gülüyor> İh dinasıya atar orası tamam orda ki buraya anladık akı, tamam bak şimdi akı dikkat et o yüzden diyoruz ki rahbet äh için hia al kafu ve al fazeul muzmir lil harb min al mahuf fahia kafun makrun bil amel böyle tefsir edelim tamam. Şimdi bak dikkat et İbnül kayyim Rahimallah diyor ki anlatırken bunu Diyor ki El rahbetü huvel herrebu Minel mekruh Kerih gördüğün şeyden kaçmanın ismidir rahbet dedik ya bir amel olacak Korkuyla beraber yani kaçacaksın mesela gibi Fahiyye bak Dikkat et rahbet anladık mı biz hı hı. Hiç şunun farkına vardın mı Rahbet tam rahbenin zıttı Değil mi Rahbet neydi? Umarak amel etmek. O da korkarak o amelden kaçmak. Tam rahbenin zıttı. Tamam mı? Rahbet. Bir de böyle bak. Çünkü el eşya'u tetebeyyenu bi duddhihe. Mesela mantık ilminde bir kayda vardır. Ama şer'i mantık ilminde. Tamam mı? Bir kayda vardır. Şer'i mantık neyle olur? Aslında. Fıtraten kabul görmüş kaydedir. İşte şer'i mantık budur. Fıtraten. Yani şöyle adama şöyle diyemezsin. Ee, yani bir insan yemek yiyorsa yemek yiyorsa Ramazan'da yemek yiyorsa bilerek kasten yemek yiyorsa orucu da yemek bozuyorsa o zaman bu adamın, bak şimdi orucu yemek bozar. Şer'i bir hüküm söyledim. Ahmet diye birisi de Ramazan'da bilerek yemek yedi. O zaman oruç, e, yemek namazı, e, şey orucu bozuyorsa, Ahmet de bilerek yemek yiyorsa, cevap Ahmet'in orucu bozulmuştur. E şimdi diyemezsin sen mantık yap. Şer'i mantık ortadadır, tamam mı? Şimdi şer'i şer mantıkta diyoruz ki ahi, Aşyalar, tıtabiyanı bızdıha. Bir şey, bazen şeyler zıttı ile beraber anlaşılır. Bazen eşyalar, eşyalar zıttı ile beraber anlaşılır bazen. Yani bir insana siyahı anlatırsın mesela bu, anlatırsın, anlatırsın, anlar veya az anlar veya vesaire. Ama dersen ki beyazın zıttıdır, bu da anlamada nedir? bir etkendir, yardımcıdır. O yüzden eşyalar zıttıyla anlaşılır. Dersin ki büyük nedir? küçüğün zıttı. Uzun nedir? kısanın zıttı. Kalın nedir? incenin zıttı. Tamam mı bunun gibi. O yüzden bu bakış açısıyla da biz rağbeti şu şekilde anlatıyoruz. Diyoruz ki vahiyye diddur rağbe. Yani rağbe, rağbenin zıttıdır. Elleti hiye seferul kalp min tel talabil Ragbete de İbn Kayyim şöyle diyor. Kalbin bak şimdi. Talep istenilen şeye elde etmek için sefer etmesi kalbin. Kalp nasıl sefer eder? Kalbin sefer etmesi. Yani bir atağa geçmesi. Anladınız mı? Bu da anneyi gerektirir. Ameli gerektirir. Yani bu nasıl bu halinde nasıl mesela tahkik etmişler? İslam'da nasıl tahkik etmişler? Şimdi bunları bilip de bir imamın arkasında namaz kılanın namazı nerede? Normal bir insanın namazı nerede? ve Allah'ın Azze ve Celle'nin bu türlü bize hitabını anlayıp da Allah'tan korkmanın derecesi nerede? İşte öyle normal bir insanın Allah'tan korkma derecesi nerede? Bundan dolayı. Yani anlıyoruz değil mi? Neden şimdi Kur'an'ı hadisi kafana göre okuma diyoruz? İşi edemezsin diyoruz, anlamaz diyoruz. Yani biz neden diyoruz tefsirin şartlarından bir tanesi? Bir insan kötü bitis tis kötü bir elfi ezberlese, tamam mı? Yine Kur'an'ı bazı tefsir şartları olmadan anlayamaz. Bunlardan bir tanesi Arap dilinde mütemekkin olmak. Arap şiirlerini bilmek. i̇bn Abbas bile şart koşuyor Arap şiirlerini bilmek. Çünkü neden? Arap dil ile alakalı. E, fıkıhın usulü var, tefsirin usulü var, hadisin usulü var. Tanıçebilir miyim? İşimize geldiği için hadis-i alıyoruz. Neye göre alıyorsun ya hadis-i Bunları koyan alimler. Ya ama o alimler işte nereden almıştı? Kur'an'dan almış kaydeleri o hadis-i E tamam tefsir kaydelerini de Kur'an'dan almışlar. Fıkıh kaydelerini de Kur'an'dan almışlar. Ama biz zahiri mantıklı hadisçiyiz ya. Sadece hadis-i sünni alıyor. Niye alıyorsun hadis-i mübarek? Onu koyan alimler. Onu koyan alimler. Niye alıyorsun ki? Allah'tan mı gelmiş o hadisindeki kurallar vahiyle? Evet diyor Allah'tan gelmiş. E nasıl işte fasıksız haber getirdi? E fasıksız haber getirdiği zaman bu hadisinin bir şartının bir tane kaydısı. Diğerleri e onu da şuradan almış. E tamam. Demek ki alimler sen niçin alimlere gönüyorsun? Naslardan aldığı için. E i̇şte biz de diyoruz ki usul-i fıkıhta da alimler kaydeleri naslardan almışlar. Tefsirdeki kaydeleri naslardan almışlar. O yüzden ya neden tefsirin şartlarından biri müfredatlara hakim olmaktır. Arap dili edebiyatındaki müfredatlar vardır. Şu telefona bir bakayım. Biz. <gülüyor> tamam. Evet devam edelim inşallah. Dediğimiz gibi yani, alimler olm olmadan Yani Nereden bileceksin Allah Azze ve Celle sana net olarak ne anlatmış bunu hasta? Nasıl bir hitap etmiş? Anlatabiliyor At muyum? Evet. Bunu da anladık, rahbet dedik. Sonra ne var akı? Huşu var. E, ders de uzamış oluyor. Burada bırakalım. huşudan itibaren devam eder. İnşallah. Bu tekrar En son e, ra, rahbetle mi? Bir, bir, bir, bir, bir. Diyorlar ki, er, a, diyor ki İbnü Kayyım, rahbetu huw alharabu min almakruh. Kerih görülen şey, kerih olan şey. Yani senin böyle hoşlanmadığın Hoşlanmayan kerih gördüğün şeyden kaçmanın ismidir rahbe. Ve bu ise rahbenin zıttıdır diyor. O rahbet ki rağbeti anlatırken şöyle yapıyor diyor ki kalbin istenilen şey arzu edilen şeye talep etmesi e, sefer etmesi kalbin. Bir atağa geçmesi tabir caiz. Bir kıza aşıksın evlenmek istiyorsun. Tamam mı? Yerinde durup onu istersen o kızı ne yaptın? onu? Ama gidersen. Onu kendine aşık etmeye çalışırsan. Ana babasından istersen. Annenle babanla gidersen evine. Çiçek alırsan. Çikolata getirirsen. Artık neyse. Bunun ismi ne? Rahmet. Alsana sosyal yaşantımızdan net örnek. Penceresini önde sabahlarsan alsana rahmet budur işte. Ha, anladın mı? Bunu dini olarak düşün. Farkı anlarsın. Teheccüde kalkarsan Sabah namazına kalkar Yani ne kadar salih amel işlersen o kadar çoktur. Ne kadar az amel işlersen rahmetin o kadar nedir? Azdır. Tamam Önümüzdeki derste ibadet çeşitlerinden geriye neler kaldı Elif'in saydıkları arasından? Kuşu var. Haşya var. inabe var. İste Aane var. işte Gaze var. işte Aze var. Zebeh var. Nezir var. Bu kadar. Onları da önümüzdeki derslerde inşallah anlatalım. Kaldığımız yerden. Yani huşuru da anlatırdık ama geç oldu inşallah. Yani geç oldu derken bir saat oldu ders. Fıkha geçelim inşallah. Fıkha i̇nşallah. ha e, Aklıma gelmişken hazır şunu söyleyeyim. Biz umma, e, ra, recaine şey verdik. Türkçe tercümesi ummak dedik. Rabete arzu etmek. Ummakla arzu etmek arasındaki farkı Türkçe mantıkla anlayabiliyor musun? Hakkı. Var değil mi? Arzu etmekte biraz daha böyle bir üst seviye mübalağı var. Değil mi? Yani bazen bir insan bir şeyi ister. Bak şimdi bir şeyi ister. Yani olsa o da olur, olmasa da olur. Ama olsa daha iyi şeklinde ister. Bak buna ummak dersin. Hani ummakta illa böyle çok böyle şey yoktur. Yüksek bir talep yoktur bazen. Ama arzu etmek dediğin zaman arzu etmek. Bunda mutlaka kalbin bir taalluku daha fazladır. Bunu da anladık değil mi inşallah? <gülüyor> Allahu alem, sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhisselam.